Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz gökyüzüne yükselme zamanı geldi dinleyiciler. gün bayrak fır dönüyor Ankara'nın tepesinde. Şerif Bey alo duyuyor musunuz sesimi? Şevkili Ege, Ege, benim de sana bir var. Esas sen duyuyor musun benim şaşımı? Ne bağırıyorsunuz Şerif Bey? Sen niye bağırıyorum? Ne bileyim, ben böyle bir coşku olsun diye. de aynı. Bende de coşku de, telaşı var. Ben de istiyorum coşku olsun. İyi e, tamam oldu mu coşku? Oldu coştuk. Nasıl bebek? İyi bebek Şenal Bey. Hemen trafik durumuna geçelim lütfen. Sıkıldın değil mi artık bebek bebek bebek diye? Yani işte habere konuşulacak başka şey yokmuş gibi. Ya değil mi ondan biraz sordun. Başka şeyler de istiyorsun artık değil mi hayatında? Ne diyorsun Şenol Bey siz? Eee şimdi istediğin kadar gizlemeye çalışıp ben senin ruhunu okurum oğlum. Ne okuyorsun ruhumda Şenol Bey? Sen ne? Sen ne yazıyorsun ruhuna? Sen ne okuyorsun? Ben bir onu sorayım. Ne okudun ruhumda yani? Ben seninle şey oğlum. Ben ne istediğin anladın. Sen istiyorsun ki başka bir konu konuşursun. Başka bir espri yapılsın artık. Heh doğru. Eee peki sen ön gün bayrak ne güne duruyor? Ne, ne nereye duruyor ne, ne duymuyorsunuz ki Şerol Bey bir günde bir durun ya bir şeyde durun biz biz yetişelim size artık Kolay değil Şevk'e ben gündemi değiştirmek için buradayım ve bu vazifemi de gayet güzel yerden getiriyorum değil mi Cicikok Evet Cicikom öyle İşte o yüzden de bombayı patlatıyorum Ha hadi buyur Şevgen artık ben de senin durumuna biraz özendim. Ben de artık istiyorum bir tane olsun. Ya ne güzel şey be inşallah istediğiniz olarak. Ya inşallah maşallah kalmadı Şevgen. Madem sen de artık sıkıldın. Ne? Ne? İradım espirisi kaçtı bu bebeği tamam bir iki gün oyunda falan el ayağına baktın Güldü mü gülmedi mi uyudu mu falan bunların espirisi ne oldu? İki defa üç defa dördüncüde ne oldu bu espiri? Ne oldu espir? E, espirisi kaçtı. Ne diyorsunuz Şev beyesiz ya? E, kaçtıktan sonra ondan sonra işte başka konular konuşalım. Ben seni çok iyi anladım Şevkiler'e gel. Ben sizi hiç anlayamadım Şehan Bey. şimdi ben diyorum ki bu çocuğun evlat edinmeye hazır mı istiyorsan. Nasıl yani? Anceli Nacali gibi. Kim gibi? Anceli Nacali. Çocuk mu evlat edinmek istiyorsunuz Şehan Bey? Evet Şevli Egeci bu çünkü ne zaman birisi bir çocuk evlat edilirse gazetelere çıkıyor. E sen gün Gümbayrak nereye çıkamadı bugüne kadar? Gökyüzüne çıkıyorsunuz Şehan Bey. Gökyüzüne çıkıyorsan bir günde bir güne bir gazeteye çıkabildik mi? Onu görmedi şöyle, hakikaten öyle bir şey oluyor. İşte biz de gazeteye çıkmadan yürü olarak ne bulmuş olabiliriz? Saçma saçma konuşmayın Şenol Bey. Saçma saçma değil, sen de madem sıkıldıyorsan, ben evet çocuğu işte bitiş için. Ya manyak mısınız Şenol Bey ya? Ya manyak, manyak değil mi? Şevgil'e geldim, ben sana bir iyilik yapmaya. İkimiz de kazanacağız bundan. Ben de kazanırım. Sen kurtuluyorsun işte. Yok, ne alakası var? Nerede git? Ya mesela Ruhun'u yok. Şevgil'e gel, lütfen bana şimdi ben ebeveynim. Ben çocuğumdan... Ben, buraları, buraları bana hep lütfen ya. Ya ne yapacaksınız siz çocuğu ya? Ufacık çocukla ne uğra uğraşıyorsunuz yani? Ya ben onunla uğraşıyorum. Ben onu diyeceğim ki, Ben işte ben gittim bunu, Kapuçyalar aldım diyeceğim. Nereden? Kamboçya. Kamboçya diye yer yok ya. Yani. Kamboçya. Nerede lazım o çocuğu Jolly? Kim ne? Jolly Jolly nerede lazım çocuğu? Kamboçya. Ha Kamboçya Kamboçya ne? Ben sen bana bir çocuğu ya. Şey olmuyor. Ya ne? Yani şimdi hadi bırak lütfen ya. Ya yeah, ol bir şey soracağım sana. Şey olmuyor. Hayır diyorum bak hemen. Ya be sen ne biliyor musun? Hayır diyorum sen. Şey. Ne soracağımı sen biliyor musun? Onu da bilmiyorum. Şey. E o zaman bir soruyu soralım. Tamam hayır diyorum ben başta. Ya sen bir soruyu dinle. Hayır. Dinle soruyu mı dinlemeyi soruya da soruyu dinlemeyi mi? Hayır soruya mı? Hayır. Genel olarak ben hayır diyorum. Hayır soru soru soru. Şekil egeciğim bak soru. Senin bu çocuk acaba gözleri biraz çekik çekik mi? Efendim sen orayı. Gözleri çekik çekik mi? Ne yapacaksın sen gözlerini? Çünkü bu kambur çiçek çocuklar biraz çekik göz döliydi. Ee, yani şimdi bunu ben ben yutturamam bunu. Anlatamayacağım. Sevgiye gid, onu biraz gözlerini çektiğin bana bir. Nasıl? Iyi? Gözlerini biraz çektirip getir. Ya sen ben hadi sus ya Allah Allah ya. Ya ne ol tam iyi. Sen ver ben kendim çektireceğim. Yuh, yani şunu da yapmadın ya bana Şur İyi der mekan yine elimle snare çektiriliyor. Gözler biraz çektirmiş. Kambuçiye kadar çektireceğim doktora başka ne? Bodan sabahlar. Bodan sabahlar. Bodan sabahlar.